Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahde Vessalatu vesselamu ala mella nebiye ba'de İmam Buziri rahmetullahi aleyh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mucizelerinden bahsedecek Peygamberler hakikati anlatıyorlar Tebliğ ediyorlar Bir noktaya kadar geliyor Yolları kapatıyorlar Allah azze ve celle mucizelerle Enbiya önünde yol açıyor Cenab-ı Hakk'ın kudreti tecelli ediyor. muzeler enbiyanın Allah adına konuştuğuna, onun davasını tebliğ ettiğine şehadet ediyor. Mucize aciz bırakıyor. Öyle ki, muazzam orduları olan firavunları aciz bırakıyor. Bir sivrisinekle mucize, Nemrud'u aciz bırakıyor. Peki, peygamberlerin ümmetlerine Peygamberlere verilen bu mucizeler ne söyler? Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecma'in. Şu hakikati ilan ederler. Sizler Allah yolunda onlar gibi sabredersiniz. İstikamet üzere yaşarsanız. Onlar o yolda devam ettiler. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın risalet hayatı, kavmiyle mücadelesi, o tufana kadar olan zaman tam 950 yıldı. 950 yıl hakikati anlattı tebliğ etti usanmadı. Kale rabbi inni da'utu kavmi leylu ve nahara. Felem yazidhum du'ahi illa firara. Çağırıyor onlar uzaklaşıyor. Nefret ediyorlar. En son ellerini kaldırıyor Hazreti Nuh Aleyhisselam. Fe daa rabbuhu anni maglubun ''Ya Rabbi yıkıldım bana, nusret eyle bana yardım eyle.'' deyince semanın kapıları açılıyor, o kavim helak oluyor. Bize de diyor ki, er Hz. Nuh Aleyhisselam gibi mesai mefhumu gözetmeden bu davayı anlatırsanız bütün yolları kapattılar belki. Zalimler, kafirler, mücrimler sizi aldılar, zindanları attılar, Mısır'da yaptığını yaptılar.'' Arakan'da yaptılar. Ama dünya imtihan yeri, mihnet yeri burası. Eğer siz enbiya gibi sabrederseniz, onların izinde yürüyenler gibi, o imanınızla, metin imanınızla ayakta durursanız, bir anla göreceksiniz ki, Allah Azze ve Celle'nin kudreti tecelli etmiş. Olmazlar olur hale gelmiş. Harikulade. Yani, de âdeti cana bak yarıyor. Nedir? Güneş oradan doğar. Ama güneş oradan getiren buradan getirmekten aciz olur mu? Hazreti Musa Aleyhisselam Musa olarak denizi yarabilir miydi? Asasıyla yarabilir miydi? Asa yılanları yutabilir miydi? Sihirleri yutabilir miydi? Asa taşı yarabilir mi? Siz de elinize asa alın. Gidin Karadeniz'in kenarına vurun yarılır mı buradan Ukrayna'ya gidebilir misiniz olmaz mümkün değil ama Allah Azze ve Celle'ye Hz. Musa aleyhisselam gibi teslim olursak bu ümmetin daraldığı an Cenab-ı Hak kudretiyle kanunlara müdahale ediyor yolları açıyor o kanunlar bize göre tabi Rabbime göre hiçbir kanunun bağlayıcılığı yok Öyle de yapabilir, öyle de yapabilir. Kün feyekûn, emrettiğinde emrettiği gibi olur. Burada şuna da işaret edelim. Hani diyorlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hiçbir mucizesi yok, inkar ediyorlar. nubu ve kitapları Allah Resulü aleyhisselam mucizeleriyle dolu. Ama siz onları buraya koyun. Mustafa Sabri rahmetullahi aleyh mevkıfül akılda 30'dan fazla ayet kelime getiriyor 30'dan fazla ayet kelime Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın mucizelerini anlatıyor bize Kur'an-ı Kerim'de bunlar Resulullah Aleyhisselam'ın mucizeleri peki neden bu adamlar inkar ediyorlar? niçin Resulullah Aleyhisselam mucizeleri reddediyorlar? Muhammed Abdu yani Afgani Abdul Reşid Rıza Damarı 3 atlısı modernizmin Niçin inkar ediyor? İngilizler Mısır'ı işgal ettiler. Müslümanlara diyorlar ki artık Osmanlı bitti. Bundan sonra ittihat İslam olmaz. İngilizlerin idaresinde emperyalizmayla beraber yaşamaya mecbursunuz. Müslümanlar parçalanmışlar. Cetvelle sınırlar çizmişler ülkelerin sınırlarını. Libya'da Arap. Sudan'da Arap, Mısır'da Arap, Suriye'de Arap, Ürdün'de Arap. Dilleri aynı, dinleri aynı. Ama aralara sınırlar koydular. İngilizler hudut boylarında bekliyorlar. Onları mağlup edebilirler mi? Osmanlı parçalanmış. Mümkünatı yok. Ama öyle alimler var ki orada. İngilizler Mısır'ı işgal ettiği zaman. Kahire'de, şehirde, su şebekesi döşüyorlar Ezher camisine de şadırvana da bu suyu verin diyorlar Müslümanlar görsünler biz ne yaptık burada diye tabi emperyalizma onların gözünü boyuyor ulema fetva veriyor biladı İslam'ı işgal eden İngilizlerin döşemiş olduğu borularla cami kapısına gelen suyla abdest alınmaz diyor elhamdülillah Abdül ne diyor Elem tara keyfe fil Fil Suresindeki Ebabil mucizesini inkar ediyor. Çiçek hastalığı diyor. Peki neden inkar ediyor? İngilizler orayı işgal ettiler. Modernitenin ikinci adamı Afgani Abdurrahid Rıza bizden bakınca ulemamızdan bir kısmı onları büyük gördüler. Dışarıdan öyle göründü. Akif de burada onları büyük adam zannetti. Ama oraya gidince onların yolunun ihanetini gördü. İslam'a ümmeti ihanetini yakın planda gördü, onlarla beraber olmadı orada. O halde Abduh neden inkar ediyor? Mısır'daki Müslüman gençlere, delikanlılara, İngilizlerin Ezher camisine ya da camilere, Getirmiş olduğu döşediği o borularla gelen suyla abdest alınmaz diyen ulemanın azametini kırma adına diyor ki İngilizler bu ülkeye hakim oldular. Ordular toparlayıp onlarla mücadele etme imkanımız yok. Gücümüz yetmez. Ebabil de beklemeyin mucize de yok. O çiçek hastalığıydı. Kur'an-ı Kerim'deki bütün mucizeleri Hindistan'da Seyyid Ahmet Han tevil ettiler. Reşit Rıza'da tefsirde aynı şeyler var. Aynı şeyler var. Onları tevil ediyorlar arkadaşlar. Abduh'da aynı şeyler var. Peki neden bu hareket zuhur etti? Niçin bizde bir sürü şu kadar adam var mucizeleri inkar ediyor, reddediyorlar. Yani şunu söylüyorlar. Bundan sonra şöyle bir şey beklemeyin. Amerika Nemrut yani bir İbrahim çıkacak. Amerika tanklarıyla toplarıyla denizde şurada burada uçakları var. Uçak gemileri var. Siz bir muzeyle ona galip olacaksınız. Beklemeyin böyle bir şey. Ama biz o masallara değil Rabbimin hakikatine inanıyoruz. Bildirdiklerine inanıyoruz. Ne diyordu? Elm Tara Keyfe Fəla Rabbu kebi Ashabil görmedin mi diyor. Sen görmedin ki. Peki o zaman niçin senin muhatap alıyor? Yani görür gibi inan. Allah buyuruyor. Rabbimiz buyuruyor. Elhamdülillah. Biz bu hakikatlere gördük sanki gördük gibi inandık. Görseydik acaba hayal miydi diye şüphe ederdik. Ama Rabbimiz bildirdiyse buyurduysa. Efendimiz ve vesselam'la sahih senetle geldiyse gözümüz serap görebilir ama sen buyurduysan hakikat ya Resulullah. Semi'na ve ata'na diyoruz. İşittik ya Resulullah, itaat ettik ya Resulullah. Peki diyorlar ki: "O ma mena en nursila bil ayati illa en kezzebe biha el Ebu e Ayet diyor ki: yani bizi mucize sana vermekten engel olan mani olan nedir ve manana an nur silibil ayat o mucizeleri burada ayet mucize anlamında sana onları vermemize engel olan nedir illa enkaz sebebi hal evvelun yani ve ana manafi ve manana an nur silibil ayat o mucizeleri vermemize öncekilerin inkar etmesi engel oldu. Şimdi bu ayeti alıyorlar diyorlar ki bak. Kur'an-ı Kerim'de Resulullah Aleyhisselam'ın mucizesinin olmadığı söyleniyor. Peki bu ayet kimden bahsediyor devamında? وَاَاتَيْنَا ثَمُودًا Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavminden, Semud kavminden bahsediyor. Peki Semud kavmine ne yaptı? اِذِنْ بَعْثَ اَشْقَاهَا Fekal lehum Rasulullah nakatallahi ve suqaha fekezzebuhu feakaruha fedamdama alayhim Rabbuhum bizanbihim fesawaha wala yakhafu ukubaha Durun diyordu Salih aleyhisselam öldürmeyin bu deveyi fekezzebuhu feakaruha yalanladılar öldürdüler o deveyi Son Allah azze ve celle onları helak etti Peki o zaman Kur'an'a hakime bakıyorsunuz Hz. Salih Aleyhisselam'ın kavmi inkar ediyorlar. Allah Teala deveyi mucize olarak gönderiyor. Sonra onlar o deveyi inkar ediyorlar. Allah Azze ve Celle de onları, o kavmi helak ediyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Resulullah Aleyhisselam mucizeleri var. Peki o zaman bu ayeti nasıl anlayacaksınız? Ulema-i İslam diyorlar ki mucize ikiye ayrılır. Bir yol gösteren mucize var. Bir de helak eden muze var. El-Mu'cizetul Muhlike. Hangisi? Salih, Salih Aleyhisselam'ın kavmine verilen muze. Eğer onlar alay ediyorlarsa, yani diyorlar ki, Salih senden peygamber olur mu? Haşa. Hadi getir bakalım, bir muze getir. Kayadan deve çıkıyor ama inkar ediyorlar. En eşkıyası kalkıyor, öldürüyor. Diğerleri de seyrediyor. Onun için fekezzabuhu diye cemiyi zikrediyor Cenab-ı Hak. Yani değerleri de sessiz kalarak o cinayetin işlenmesine ortak oluyorlar. allah Teala onları helak ediyor. Ama Mekke'de ellerini kaldırıp Allahu Mehdi kavmi fe innehum la ya'lemûn Bu insanlar bilmiyorlar, bunları helak etme ya Rabbi diye dua eden bir peygamber var. Ebu Cehil kafir ölecek ama oğlu İkrime Müslüman olarak gelecek. Onların torunları Müslüman olacaklar. Bu sancağı alacaklar, bu sancağı taşıyacaklar. Eğer Peygamber aleyhissalatü vesselam beddua etseydi, Ömer o haliyle Hattab'ın oğlu olarak övseydi, Resulullah aleyhissalatü vesselamın hakikatini ondan neşet eden adaleti, merhameti insanlığa kim anlatacaktı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kılıcı kuşanıp Mekke sokaklarında onu arayan Ömer'in hidayeti için dua ediyordu. O halde kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de mucize ikiye ayrılıyor. Bir, yol gösteren mucizeler var. Efendimiz aleyhisselam mucizeleri bunlar. Yani daraldığı zaman insanlar Efendimiz aleyhisselam onların yolunu açıyor. Daralıyor sahabe, Su yok sallallahu aleyhi ve sellemin parmaklarından su damlıyor. Daralıyorlar Hendek muharebesinde. Burada hadis-i şerifi Müslim'den rivayet ettim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kim davet ediyor? Hazreti Cabir davet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın Allah Resulü Aleyhisselam onun davetine icabet ediyor, gidiyorlar. Cabir radıyallahu an efendimizin evinde küçük bir oğlak var. Bir ekmek var fırında, Hendek ashabına yetiyor. Peygamber aleyhisselam, sahabe daralıyor. Ama onlar Efendimiz aleyhisselamdan mucize istemiyorlar ki, Resulullah'a bakıyorlar, Efendimiz aleyhisselama bakıyorlar. Onun yüzüne bakanlar, ondan daha büyük delil ne istesinler ki? İmam Karafi rahmetullahi aleyh diyor ya, لَوْ لَمْ تَكُلْ لَهُ مُعْجِزَتُمْ اِلَّا Lak fowu li ithbat nubuotehi, loulam tekul lho muğjze. Al afaan mizalı sallamın hiçbir mujzesi olmasaydı. Parmaklarından sahabe susuz kaldığında, suyun boşaldığına sahabe tanık olmasaydı. İktarbeti saatu anşak alqamar. Mübarek elini kaldırdığı zaman ayı ikiye yarımasaydı. Felem <gülüyor> تَقْتُلُوهُمْ وَلَا Allaha اللّٰهَ قَتَلُهُمْ وَمَا رَمَيْتِ اِذْ رَمَيْتَ وَلَا كِنَّ اللّٰهَ Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz Bedir'de kuşatıldılar. Daraldılar yerden sallallahu aleyhi ve sellem toprak alıyor atıyor. O toprak zerrecikleri müşriklerin gözüne mermi gibi kurşun gibi isabet ediyor. Bir ordu dağılıyor Hendekte ellerini kaldırıyor Fırtına çıkıyor ordu dağılıyor Kaldırıyor ellerini İz testarîthûna rabbekum Festecabelekum Enni mumiddukum Bi'elfin minel melâiketi murdifin Ya Rabbi diyor 313 Müslüman 313 Müslümanla biz Bu şirk ordusunun karşısında duramayız Ya Rabbi Medine'yi koruyamayız ya Rabbi. Eğer şu bir avuç Müslüman burada helak olursa, sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak ya Rabbi. Ellerini kaldırıyor Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtından cübbesi yere düşüyor. Sema'nın kapıları açılıyor. 500'ü Cibril'in komandasında, 500'ü Mika'il'in komandasında bin melek geliyor. Ardından 3000 ardından beş bin melek geliyor ayet meleklerin gelmesi belirde savaşması bir muze değil mi Koprağın düşmanın gözüne mermi gibi gitmesi mucize değil mi? Sübhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Mescidi haramdan mescid-i aksaya, Efendimiz Aleyhisselam'ın gecenin o kısacık zamanında gitmesi, oradan miraca yükselmesi, sidreyi münteha, geri dönmesi, sonra aynı gece içinde bütün bunların olması mucize değil mi kardeşlerim? O halde Kur'an-ı Kerim'de bütün bu ayetler varsa e bir nadan göreceksiniz, bir cahil göreceksiniz. Resulullah Aleyhisselam mucizesi yok diyecek İsra suresindeki bu ayeti okuyacak. Neden? E çünkü oryantalizmaya öğrenci olursa Kur'an-ı Hakim'e talebe olmaktan mahrum olacak. Evet bu ayet kelime kerime Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a mucize verilmediğini söylüyor. Ama devamında Hazreti Salih Aleyhisselam'dan bahsediyor. O halde verildiğini bizzat haber veren ayetler olduğuna göre Kur'an-ı Kerim bize diyor ki muze ikiye ayrılıyor. Bir helak eden muzeler var. Çünkü onlar alay ediyorlar peygamberle. Hadi gücün yetiyorsa şunu yap diyorlar. Allah Teala muzeyi gönderiyor. İnanmayınca onları helak ediyor. Helak ettiği gibi. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Onların hidayeti için ellerini kaldırıyor. Aleyhissalatü vesselam muzeleri, başta bir şakkı kamer var, o da perde açılıyor. Onlar risaleti görsünler diye. Ama o an bile sallallahu aleyhi ve sellem yine bütün zamanlarında, bütün anlarında helak olmasınlar diye yalvarıyor. Allahümme ehdi kavmi fe nehum la yalemun. Ya Rabbi bilmiyorlar, onlara hidayet et. Efendim biz bekliyoruz, mucizeler bekliyoruz. Yine mucizeler olacak. Ama bu mucizeler yine Resulullah'ın olacak. Sallallahu aleyhi ve sellemin. Onun ümmeti onun adına yine mucizeler gerçekleştirecekler. Bu onun olacak. Kerametler olacak ona bağlı. Ama onun hakikatinin, onun şeriatının, sünnetinin sünnetinin muzeleri olacak sokaklardan musabları çekecek yine saatleri çekecek onlar Buhari'nin önünde yetişecekler Kur'an-ı Kerim'in önünde yetişecekler yine muzeler olacak Sa'd bin Ebi Vakkas Dicle nehrin üzerinde nasıl yürüyüp de İran'a gitmiş ortadan kaldırmıştı yine muzeler olacak Allah'ın inayetiyle göreceksiniz Asab Kiram Efendilerimiz, onların hayatları İsabenin sahibi İbni Hacer, Usul Gabenin sahibi İbni Esir, Seiru Alamun Nübelâ'nın bir kısmı sahabeden bahsediyor. Onun sahibi İmamı Zehbi bize diyor ki: Sahabe'ye bakın, Radıyallahu Anhum varadu'an. Allah onlardan razı oldu. Onlar Allah'ın şeratından. Eğer şeriattan razı olursanız Allah sizden razı olacak. Allah'ın razı olduğu bir ümmetin önünde Amerika engel olabilir mi kardeşlerim? Sahabe-i Kiram efendilerimizin Allah Teala onlardan razı olunca önünde hiçbir ordu durabildi mi? Duramadı. O halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhizeleri onun adına yeniden tecelli edecek. Yeniden bedirler olacak. Yeniden melekler gelecek ama biz evimiz için hanımız için makamlar, mevkiler, rütbeler için değil de Bedir'de kızım adına değil evim adına değil ya Rabbi ve in tehlik hadihil isâbe felen tu'bede fil ardı ebeda. bir avuç müslüman var yeryüzünde üç yüz oluş sahabi eğer bunlar şehit olursa yeryüzünde allah Ekber diyecek bir adam kalmayacak Ya Rabbi İşte daraldın yol açılıyor kardeşim ama biz onlar gibi sahabe-i kiram efendilerimiz gibi o fedakarlığa sahip miyiz kardeşlerim onların böyle sokakları var mıydı onların böyle evleri onların böyle cemiyetleri var mıydı Hudeybiye musalasından sonra anneler babalar Allah Resulü Aleyhisselam'ı iman kadrosuna giren sahabe kiram efendilerimizi Müslüman olan oğulların ziyarete geldiler evlatların evlerine girdiler hallerine baktılar dediler ki yavrum siz gökten mi geldiniz yerden mi bittiniz evimde terbiye ettiğim çocuk sen değilsin dediler seni bu kadar değiştiren nedir Kur'an-ı Kerim'e Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine muhatap olunca değişebiliyorsam, Allah Teala saat bin Ebi Vakkas'a olan ihsanını bize de yapacaktır. Bekleyin. Bekleyin, görecektir duranlar yürüyeni. Sabredin, gelecektir eskimez, pörsümez yeni. Karayel bir kıvılcım, simsiyah oldu ocak. Gün doğmada analar ne zaman doğuracak? Allah'ın inayetiyle siz ayağını abdestsiz yere basmayan oğul mübarek anaların evlatlarsınız. Allah Teala bize saat bin Ebi Vakkasları olan ihsanıyla muamele buyursun. İbni Cerir tarihinde rivayet ediyor. İbni Cerir'in tarihinde var. Ordu o zaman Bağdat şehri yok daha kurulmamış. Abbasiler zamanında Bağdat şehri kuruluyor. Dicle nehrine geliyorlar. Dicle nehri köpürüyor. Muazzam bir şekilde akıyor. Ordunun bir anda karşıya geçmesi lazım. Karşıda Rüstem'in ordusu var. Bekliyorlar. Onar onar gezseler, yirmi yirmi gezseler onları şehit edecekler. Çünkü karşıda büyük bir ordu var. Ordu bir anda geçmesi lazım. Gemi yok. Köprü yok, nasıl olacak? Selman-ı Farisi radıyallahu anh Efendimiz'e dönüyor. Sa'd bin Ebi Vakkas, Allah Resulü'nün öğrencisi. Medine'de günlerce onun ardında dolaşmış, sağda imanı İslamı anlatmış. Gel Sa'd diyordu. Ve geldi. Şimdi Hazreti Ömer Devlet Başkanı. Ordu karşıya geçecek. Selman-ı diyor ki, çözüm ne, çare ne? İnnel İslam el İslam yenidir diyor. Artık bundan sonra din yok. Allah bu dinin sahiplerine, bu dinin hamilerine, hadimlerine nusret edecek. Allah Teala onlara yardım edecek. Eğer askerine güveniyorsan, onların imanına güveniyorsan, Bismillahi Allahu Ekber'de Dicle'nin üzerine sür askerin diyor i̇bn Cerir'in tarihinde var. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber ordu Dicle Nehri'nin üzerinde yürüyüp karşıya geçiyorlar. Kardeşim Kur'an-ı Kerim bize Hz. Musa Asa'yı vurunca Kızıldeniz'in yarıldığını haber vermiyor mu? Asa ile denizi yaran Allah Azze ve Celle Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri onun adını hakim kılmaya gidiyorlar. Onları suyun üzerinde yürütmeye kadir değil midir? Eğer biz Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu an efendimiz onlar gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ın şeriatını ittiba edersek bir anda sabah olacak. Bir anda Mısır'dan, bir anda Gazze'den, bir anda Bağdat'tan, Şam'dan haberler gelecek Allah'ın inayetiyle. Bak buraya ise anlatmıştım. İndüstenli Diobentli bir alim Efendimiz Aleyhisselamı huzuru şeriflerinde en büyük alimler Diobentidir. Dünya'da benim gördüğüm onlar İmam Rabbani Hazretleri'nin yolundan gelen büyük kahramanlar. Tabi o zaman işte er sene hacca gitmeye çalıştığımız zamanlardı Umre'ye daha çok gidiyorduk. İmkanlar vardı gidiyorduk o zamanlar. E, Tabi bir alim görünce yanına gidip bir hadis-i şerif okuyup icazet alır mıyız diye. Efendimiz Aleyhisselam'ın ravzası Medine-i Münevver'e yanına gittim. Tabi onların Osmanlı evlatlarına farklı muhabbetleri var. Osmanlı deyince inşallah Pakistan, Hindistan gidersiniz oradan gelen alimlerde de onu görüyorsunuz. Osmanlı muhabbeti. Tabi dedi ki, evladım dedi, sen Türk müsün? Evet, işte Osmanlı evladıyız. Bir rüya gördüm dedi, Medine-i Münevvere'deyim, şuradayım. Ama bu rüyayı dedi, gel ayakta sana anlatayım. Orada direkler var, direklerin dibinde belki dinleyici cihazlar var, bunlar duymasınlar diye. Dolaşırken anlatayım dedi. Efendimiz Aleyhisselam'ın kabri şerifinin arkasında duruyorum. Bir silah sandukası var. Sandukanın üzerinde Hazreti Ebubekir Radıyallahu Anh efendimiz oturuyor. Birisi geliyor, Hazreti Ebubekir efendimize ne yaptığını anlatıyor. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Yaklaştım baktım ki Ebu Bekir Efendimiz'e bir Osmanlı evladı Allah Resulü Aleyhisselam'a geliyor diyor ki ya işte Ebu Bekir Radıyallahu anh şimdi deniz kuvvetleri denizden Gazze'yi kuşattılar çıkarma yapıyoruz kara birliklerimiz Mısır, Suriye, Ürdün tarafından İsrail'i kuşattılar uçaklarımız İsrail semasında Hz. Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz'e gelip haber veriyor. Allah şahid Resulullah Efendimiz orada. Osmanlı'dan sonra Kudüs ağlıyor. Rabbim fethini yeniden Osmanlı evlatlarına nasip edecek. Bu hadis-i şerifi ben defaatle de söyledim. Müslim'de Kitabul fitende var. Allah Resulü aleyhisselam ordu üçe bölünecek diyor. Üçüncü ordu İstanbul'a gidecek. يُعَلِّقُونَ سُيُوْفَهُمْ Aleyh Zeytuni. Onlar kılıçlarını, zeytin dallarını asacaklar, Bar barışa delalet ediyor. Sonra oradan ordu tekrar Bilad-ı Şam'a gidecek. Kudüs Bilad-ı Şam'ın içinde, oraya gidecek. Kudüs'ün ordusu, Efendimiz ve Vesselam'ın müjdesi var. İstanbul'dan gidecek Allah'ın inayetiyle. Ama İstanbul, Fatih'in fethettikten sonraki İstanbul olacak. Yüreklerimiz Sultan Fatih'in davasına hammal olursa Efendimiz'e haberi var, müjdesi var. Vazife verilmedi arkadaşlar. Bir asırdır Kudüs'ün vazifesi bekliyor. Hilafet makamı bir asırdır bekliyor. Bayrak kalkacak yeniden Allah'ın inayetiyle. Efendimiz Aleyhisselam müjdesi var. Ha İstanbul'dan gidenin ırkı önemli değil, soyu önemli değil, boyu önemli değil. Bu ümmet boya ırka bakmaz. Salahaddin olur onun arkasından gider. Alparslan olur onun arkasından gider. Ama Kudüs'ü kurtaracak. ittihadı İslam'ı yeniden tesis edecek. Ordu Efendimiz'in müjdesi var. İstanbul'dan gidecek. Olacak bunlar Allah'ın inayetiyle. Nebzen bihi ba'de tesbihin. Bıtınlıhıma nıbzal mısbhi min apşai mıltaqmi. Nıbza ya salli ve sallim daiman abadan mutlak fil mahzuf. Rasul aleyhissalatüssalâm o avucunu almış olduğu toz zerreciklerini o taşları attı. Ba'de tesbihin, tesbihten sonra bi batn Tozları aldı, taşları aldı, toprağı aldı. Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek elinde Allah'ı tesbih ettiler. Azze ve Celle'yi. Bedir de tesbih etti. Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek ellerinde o taşlar, toprak parçaları... Huney'inde sallallahu aleyhi ve sellem'in elinde tesbih ediyor. Asab-ı kiram radıyallahu anhum onlar duyanlar vardı işlerinde. Nebze'l musabbih. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam onları muhteşem muazzam bir şekilde elinde tesbih ettikten sonra taşlar onları düşmana attı. Gözlerine mermi gibi saplandı. Nebze'l musabbih. Yani misle nabz el Demek o tesbih edenin atması gibi Allah Azze ve celle la ilaha illa ente subhanake inni kuntu min zalimin balığın karnında fenada fi zulumati la ilaha illa ente subhanake inni kuntu min az zalimin Zulümat diyor Cenab-ı Hak Cem'i zikrediyor Balığın karanlığı, gecenin karanlığı, denizin karanlığı Kim korur, kim kurtarır, kim duyar Allah Azze ve Celle oradan Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı kurtarıyor, çıkarıyor Misle nevzil musebbi Balığın karnında tesbih eden Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından karaya attığı gibi avucunda tespih eden o taşları da düşmanın gözüne sapladı Allah hazrı Celle oraya attı onları min ahşa'i multakimi ahşa yani burada aslında haşa kelimesinin çoğulu karında olan şey demek multakimi balık demek yani balığın karnından tespih eden Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı nasıl karaya attıysa Allah Resul Aleyhisselam'ın mübarek avuçlarından o taşları, toprağın parçalarını müşrik ordusunun gözlerine sapladı. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın muazzam, muhteşem muzelerinden birisiydi bu. Toprak ve toz ya da küçücük taş par küçücük taşlar, küçücük çakıl taşları Ebabil'le Ebrehe ordusuna dağıtan Allah Azze ve Celle biz Bedir asabın imanına sahip olabilirsek elbette madde planda yapmamız gerekenleri yapacağız ama o küçücük taş parçaları küfür ordusunun gözlerine kurşun gibi saplanacaktır. Estağfurullah vetubiley vehamdülillahi rabbil alamin.